Bir rapor almış izleyicimiz, e, raporu hasta olmadığı halde almış, 5 gün aldığı raporu, 2 e, günü sözleşmeli olduğumuz sendika 3 günü sigorta bana ödüyor demiş. Bu almış olduğum para haram mıdır? Eğer haramsa bu parayı ne yapmam lazım diye sorarlar. Bir insan hasta olmadığı halde hastalık raporu alırsa e, bu almış olduğu para tabii ki helal değildir onun aylığı ne kadar tekabül ediyorsa, diyelim ki 5 gün, 5 günlük maaşı ne kadarsa, bu kadar bir parayı e, sigorta kendisine ödese bile, e, bu sigortaya kendisi geri iade etmesi gerekir. E, sigorta eğer bunu kabul etmiyorsa, o zaman, yani alamıyorsa, böyle bir kanuni e, durumu yoksa, sigortanın parayı geri almak gibi bir durumu yoksa, o zaman, fakir fukaraya vermesi gerekir veya devlet kurumlarına en doğrusu maaşı devlet verdiğine göre devlete iade etmesi gerekir. Eğer özel bir şirkette çalışıyorsa sigorta bunu ödüyor diye sigortaya veremiyorsa bu sefer patronuna falan geri verebilir. Çünkü neticede sigortaya patronu ödüyor. Hak edilmeden kazanılan bir para. Olmuş Tabii şöyle. ki.